Toltec İç Özgürlük Rehberi Arka Kapak Günlük yaşam içinde acil işlerin ve durumların peşinde koşuştururken kendimizi güçsüz, kurban gibi hissettiğimiz anların esaretine kapılmak çok kolay. Bu duyguyu bilmeyeniniz yoktur. Bu anlar yaşama enerjimizi çalıyor. Yaşamaya değer bir hayat sürdürmenin çok güç olduğuna bizi inandırıyor. Ruh sağlığımızı korumakta zorlandığımızı hissediyoruz. Antik çağda Meksika'daki Toltekler algıladığımız haliyle hayatın bir düş olduğuna inanıyordu. Her birimiz kendi bireysel düşümüzde yaşarız ve hepsi bir araya geldiğinde gezegenin düşünü oluşturur. Ya da biz bunu içinde yaşadığımız dünya olarak algılarız. Düşler üzerinde bir kontrolümüz olmadığına inanırsak sorunlar doğmaya başlar. Oysa kendi gerçeğimizin mimarı olduğumuzu bilirsek düşümüzü değiştirebileceğimiz de biliriz. Don Michael Ruiz J.R. tepeden bakan bir guru olarak değil, aynı yolda yürüyen bir yol arkadaşımız olarak bu paradigma değişimi için bize rehberlik hizmeti sunuyor. Nasıl uyanabiliriz? İllüzyona dayalı sahte inançlardan nasıl özgürleşebiliriz? Nasıl hayatımızın sanatçısı olabiliriz? Sadece tek başınayken ya da meditasyon yaparken değil, tıkanan trafikte, kalabalık markette, zorlandığımız her durumda ve yerde gerçek benliğimizle nasıl yaşayabiliriz? Kitabı okumayı bitirdikten sonra evinizden çıkın, dolaşın ve dünyayı yepyeni gözlerle nasıl algıladığınıza tanık olun. Tutkuyla yaşamanın ne demek olduğunu hissedebilmenin gücü bambaşka. Zihinsel kölelikten kurtulun. Zihnimizi ancak kendimiz özgürleştirebiliriz. Bob Marley Harekete geçilmeyen bir açıklık anı uçar gider. Eylemin izlediği bir açıklık anı ise hayatımızda bir dönüm noktasıdır. Don Michael Rees Yayıncının notu Bu kitap nasıl ortaya çıktı? Eski Yunan'ın herhalde en tanınmış kadını Delphi kahininin evi sayılan Apollo Tapınağı'nın girişine nakşedilmiş sözcükler bunlar. Kendini tanı Tarih bize aralarında krallar, kraliçeler, devlet adamları, filozoflar da olan binlerce insanın kehanetin yol göstericiliği için her yıl yüzlerce kilometre uzaklardan buraya akın ettiğini söylüyor. Muazzam bir yapı olan tapınak altın çağını İslamiyet'ten önce bin yılın ortalarında yaşamış o dönemde tüm Yunan'ın en önemli dinsel mabedi sayılmıştı. Bu boyutlarda bir tapınak inşa etmek, günümüz koşullarında elimizdeki olanaklar ve modern teknoloji ile bile kayda değer bir girişim olurdu. Çağdaş mimarlar Apollo Tapınağı'nın harcındaki zeka, ustalık, ince iş ve emeğe hayranlık duyadursun, bana daha da büyüleyici gelen, girişinde yer alabilecek onca mesaj arasından seçilmiş olan o iki sözcüktü. Kendini tanı düsturu. Belki de kahin hac yolculuğunuzdan tek bir şey hatırlayacak olursanız bunun kendinizi tanıma olmasını sağlamak istemişti. Çağdaş dinlerimiz dışsal yol göstericilik ve dogmaya körü körüne bağlılık yerine kendini tanımanın spiritüel yolun en üstün amacı olduğunu öğretecek olsa dünyanın bugün nasıl bir yer olacağını kendime sıkça sorarım. Kehanet merkezinin altın çağından çok da uzak olmayan bir vakit dünyanın öbür ucunda bir grup insan bir araya gelerek bugün Meksika'nın orta güneyinde yeni bir uygarlık kurdu. Kendilerini sanatçı anlamına gelen Toltek olarak adlandırıyorlardı. Fakat aralarında ressam, heykel tıraşlar olsa da geleneksel anlamda sanatçı değildiler. Kendilerini daha ziyade yaşam sanatçısı, Dünyayı da üzerine başyapıtlarını resmettikleri tuval olarak görüyorlardı. Tolteklerin kalıtı ile öğretileri yerine göre günün siyasetinin gerektirdiği gizlilik içinde kuşaktan kuşağa aktarıldı. Don Michael Ruiz Jr. Tolteklerin Kartal Şövalye Soyunun en sonuncu öğretmeni. Michael benliğin ustalığı ve iç özgürlük üzerine kitap yazma fikri ile bana geldiğinde Delphi kahini ile onun 2500 yıllık kendini tanı talimatını düşünmeden edemedim. Bu bilgece öğüdün Michael'ın Toltek ecdadı bağlam bağlamında nasıl bir biçim alacağını merak ediyordum. Şu anda elinizde tuttuğunuz kitap tam da bunu ve çok daha fazlasını içeriyor. Michael kadim bilgeliği çağdaş bir şekilde sunuyor ve zaman ötesi kendini tanı hakikatini gündelik yaşamlarımıza uyarlamamıza yardımcı oluyor. Kitabın ilk bölümlerinde Toltek geleneğine dayanan bir çatı ile kitabın temelini sunuyor. Geçmişinizin olay ve hareketleriyle bugünkü gerçekliğinizi nasıl biçimlendirdiğini açıklıyor. Önümüzdeki bölümlerde derine inerek en derin seviyede kim olduğunuzu, yanlış bir şekilde gerçek olduğuna inandığınız, kendinizi sınırlayıcı inançlarınızı ortaya çıkarmanın ve sizi sürekli olarak aşağı çeken bağlılıkları çözmenin araçlarını veriyor. Daha sonraki bölümler gitmeyi gerçekten istediğiniz yere doğru ki bu bazılarınız için koyul, koyulmuş olduğunuz yönden bambaşka bir yer olabilir. Yeni bir güzergah belirlemenize, belirlemenize yardımcı olacak. Michael bu sayfalardaki bilgilerin sadece okunmasının yeterli olmadığının altına defalarca çizdi. Yararlarını bu bilgiyi hayatınıza geçirmeyi seçtiğinizde göreceksiniz. Çoğu bölümün sonuna tam da bu amaçla tasarlanmış alıştırmalar ekledi. Bunlar bilginin pratiğe dökülmesi ya da Michael'ın deyişiyle öğretileri anlamak ilk adımdır. Ancak sizi usta eden uygulamadır. Sözü daha fazla uzatmadan Don Michael Rees'c.r.'nin Toltec İç Özgürlük Rehberi'ni sunmaktan duyduğum hoşnutlukla bitireyim. Kendini tanıma yolculuğunuzda yararını görmeniz dileğiyle. Önemli terimlerin açıklaması. Müttefik. İçsel anlatıcınız, anlat, anlatıcınızın size koşulsuzca yaşama, yaratma ve sevme esinlendiğinde sesi. Müttefik yapıcı iç konuşmada getirebilir. Bağlanma. Parçanız olmayan bir şeyi alma ve duygu ya da enerji yatırımıyla parçanız kılma eylemi. Dışsal nesneler, inançlar, hatta dünyada oynadığınız rollere bağlanabilirsiniz. Hakiki benlik içinizdeki ilahi varlık, zihniniz ve bedeninize can veren, birçok dinsel gelenekte olan ruh ya da tin anlayışına benzese de tam olarak aynı şey değil. Farkındalık Dikkati yaşanan anda bedeniniz, zihniniz ve etrafınızda olanlara verme pratiği. Ehlileştirme. Gezegen düşünde temel kontrol sistemi. Küçük yaşımızda başlar ve diğerlerinin nezdinde makbul olan inanç ve davranışları benimsememiz için ödül veya ceza ile işler. Ödül ya da cezanın sonucu olarak bu inanç ve davranışları benimsediğimizde evcilleştirilmiş olduğumuzu söyleyebiliriz. Gezegenin düşü. Dünyanın kişisel düşünde her bir varlığın birleşimi ya da içinde yaşadığımız dünya. Anlatıcılar Zihninizdeki gün boyu sizinle konuşan ve pozitif ya da negatif olabilen sesler. Parazit Öz sevginiz ve kabulünüze koşullar getirerek üzerinizdeki gücünü sürdürmek için ehlileştirme ve bağlanma yoluyla oluşturulmuş inançlarınızı kullanan anlatıcının sesi. Kişisel düş her birey tarafından yaratılan eşsiz gerçeklik, zihniniz ve bedeniniz arasındaki ilişkinin tezahür etmiş hali. Toltekler, algıyı incelemek üzere Orta ve Güney Meksika'da bir araya gelmiş kadim bir Amerikan yerli topluluğu. Toltek savaşçısı, Toltek geleneği öğretilerinden yararlanarak ehlileştirme ve bağlanmaya karşı sürdürdüğü İçsel savaşı kazanmaya kendini adayan kişi. Giriş Bir an bir düşte olduğunuzu varsayın. Bu düşte binlerce insanla bir partidesiniz. Ve sizin dışınızda herkes şu ya da bu ölçüde sarhoş. Bir iki kadeh içip çakır keyif olmuş, az sayıda kişi bir yana çoğu adam akıllı kafayı bulmuş. Birkaçı öyle sarhoş ki, Kendini olmadık biçimlerde maskara ediyor. Hareketleri tamamen kontrol dışı. Binişlerini bile kaybetmiş olabilirler. Partidekilerin bazıları arkadaşlarınız, aileniz, tanıdıklarınız. Ama çoğunu tanımıyorsunuz. Bir iki kişiyle iletişim kurmaya çalışıyorsunuz. Ama sarhoşluklarının anlaşılır bir iletişim kurma yetilerini etkilediğini fark etmeniz uzun sürmüyor. Bakış açıları bulanık. Partiyi herkesin sarhoş derecesine bağlı olarak farklı bir biçimde yaşadığını da görüyorsunuz. Etkileşiminiz içtikleri her kadehli değişime uğruyor. Particiler çeşit çeşit, gürültücüsü, dışa dönüğü, şeni olduğu kadar utangaç, sessiz, asık suratlısı da var. Eğlence sürerken herkesin yelpazenin iki ucu arasında gidip gelişini izliyorsunuz. Mutluluk ile keder, heyecan ve duygusuzluk arasındalar. Kavga ediyor, barışıyor, tartışıyor, kucaklaşıyor, yeniden kapışıyorlar. Bu tuhaf davranışın sonu gelmez döngüler halinde gece boyu sürüşünü izliyorsunuz. Sarhoş olmasına sarhoşlar ama daha fazlasını arzuladıkları içki değil, partinin duygusal heyecanı. Gece devam ederken konuklarla ilişkiniz kişiden kişiye değişiyor. Bir kısmı hoş iken diğerleri hızla dengesizleşme potansiyeli sergiliyor. Algıları bulanık olduğundan sizin hayal olduğunuz olduğunu görebildiğiniz durumlara duygusal tepki veriyorlar. En önemlisi bu partide kimsenin bunun bir düşten ibaret olduğunun farkında olmadığı apaçık. Derken bunun yeni değil. Daha önce katıldığınız bir parti olduğunun bilincine varıyorsunuz. Tıpkı onlar gibi olduğunuz bir vakit olmuş. Sarhoşluğun her aşamasından geçmiş, tıpkı şimdi etrafınızda olanlar gibi davranmışsınız. İçkinin sisi, pusu içinde sohbet etmiş, partinin budalalığına kapılmış, hareketlerinizin dizginini sarhoşluğa bırakmışsınız. Son olarak sizin ayık olduğunuzun kimse ayırtında değil kendileri gibi sizin de hala sarhoş olduğunuzu sanıyorlar. Yolunuzu görmüyorlar. Bütün gördükleri kendi yolları. Sizi ancak alkolle sersemlemiş zihinlerinin bir yansıması, çarpıtma olarak görüyorlar. Gerçekte olduğunuz gibi değil. Alkolün üzerindeki etkisinden de tümüyle habersizler. Her biri partiye dair kendi düşü içinde yitip gitmiş. Etkileşimlerinin ellerinden çıkmış olduğunu görecek halde değiller. Bunun sonucu olarak sizi durmadan partinin duygusal dramasına çarpık algılarının yarattığı çılgınlığa katılmaya, kandırmaya çalışıyorlar. Ne yapardınız? 1. Bölüm Ustanın Oluşumu Yolculuğunun tepe noktasında bir toltek savaşçısı zihnini inançlardan, ehlileştirme ve bağlanmalardan arındırarak içindeki kişisel özgürlük savaşını imler. Her biri hayatta eşsiz bir yöne giden, çepeçevre sonsuz olasılıkla çevrelenmiştir. Savaşçı eylemiyle bir seçim yaptığında izlediği yolun sonuçta diğerlerinden farksız olduğunu, hepsinin aynı yere çıktığını bilir. Kendini bulmak için gitmesi gereken hiçbir yer, yapması gereken hiçbir şey olmadığının bilincinde olduğundan belirli bir sonuca yönelik talebi yoktur. Eylemi şu an birçok olanaktan birini seçebilecek durumda hayatta oluşunun farkındalığından kaynaklanan katıksız sevincin sonucudur. Dingin bir zihinle bu yaşayış tümüyle anda olmaktan doğan arı bir mutluluk hali yaratır. Gerçekten de an dışında hiçbir şeyin önemi yoktur. Çünkü yaşadığımız an hayatın kendini ifade edebileceği tek yerdir. Bu kendinizi bütünüyle ana verdiğinizde çoğunuzun yaşamış olduğu bir haldir. Kimi buna egzersiz yaparken bilinçli bir yaratıcılık sırasında, doğada, sevişirken ya da elbette meditasyon yapar, dua ederken yaşar. Zihin ile bedenin yaşam deneyiminin tam bir farkındalığı içinde olduğu andır bu. Her şeye, kendimiz dahil herkese, koşulsuz bir sevgi haline eriştiğimiz zamanın bu anlar olduğu da söylenebilir. Sürekli bu katıksız erinç halinde yaşamak, birçoğu için bir amaç olmakla birlikte, özellikle de dünyadan yalıtılmış bir halde yaşamıyorsak, Çoğumuzun da kabul edeceği gibi sadece söylemesi kolay bir hedeftir bu. Etrafımız başkalarıyla çevrili. Kiminle iletişime, ilişkiye gireceğimizi seçeriz. Sorun da çoğunlukla bu etkileşimlerde başlar. Toltek geleneğinde zihnin ana işlevi düşlemek ya da algılamak ve bilgiyi yansıtmaktır. Kişisel düş her bir birey tarafından yaratılan benzersiz gerçekliktir. Bireyin bakış açısı zihin ile beden arasındaki ilişkinin bir tezahürüdür. Ve bu ikisine hayat veren enerji de niyettir. Paylaşılan bilgi ve deneyimimizin iç içe geçişiyle dünyanın kişisel düşündeki her bir varlığın birleşimi olan gezegenin düşünü birlikte yaratırız. Bireysel düşlere dayanan kişisel düşlerimizi de yaşaya duralım. Gezegenin düşü ortak niyetlerimizin tezahürüdür. Fikir ve anlaşmalarımızın aramızda akmasını burada sağlarız. Kişisel düşte ahenk varsa gezegenin düşünde de olması sürekli bir imkandır. Bu kitabı okuduğunuza göre bir manastır ya da aşramda veya dağ başında yapayalnız yaşamıyor olmalısınız. Dünyada olmayı seçmişsiniz. Bunlardan da zevk almak istiyorsunuz. Yalnızlık şifa ve kişinin kendisiyle derin bir iletişim içinde olmasının harika bir aracıdır. Fakat aktif yaşamda serpilip tat almamızı sağlayacak olan başkalarıyla etkileşimimizdir. Hayat bir karnavalsa katılmak için geldiniz. Fakat düş ile yakın bir ilişki içinde olmak demek büyük olasılıkla belirli potansiyel yollara tercih geliştireceksiniz. Başka bir deyişle, İstek ve arzularınız olacak demektir. Bu arzulara fazlasıyla bağlanırsanız, karşılanmadıklarında sonuç acı çekmeniz olur. Gezegenin düşünün, hep birlikte yaratılmasına katılan daha milyonlarca insan var. Çoğunun arzu ve istekleri sizinkilerden farklı. Saygın ve anlayış olmadan, drama, anlaşmazlık, hatta çatışmanın olması kesindir. Bu da şu soruyu getiriyor kişisel tercihlerinize fazla da bağlanmadan aktif bir yaşama atılmanızın bir yolu var mıdır? Başkalarıyla ilişkinizde onları ve kendinizi koşulsuz sevginin gözünden görerek dolayısıyla partinin dramasına çekilmeden dingin ve dengeli kalabilir misiniz? Deneyimime göre iki sorunun da cevabı evet. Kitabın konusu da bu. Bu benlik ustalığı adı verilen bir süreçle mümkün. Gezegenin düşüyle Hakiki benliğinizi gözden yitirmeden ve yaptığınız her seçimin size ait olduğunun farkındalığını sürdürerek ilişkiye geçebildiğinizde benlik ustası haline gelirsiniz. Partinin dramasının tutsağı değilsinizdir artık. Gezegenin düşüyle farkındalık ve bunun bir düşten ibaret olduğunu unutmayarak ilişkilendiğinizde bağlanma ve ehlileştirmenin zincirlerinden kurtulmuş özgürce hareket edebilirsiniz. Bağlanma sizin parçanız olmayan bir şeyi alıp onu duygu ya da enerji yatırımıyla parçanız kılma edimidir. Gezegenin düşünde bir şeye bağlandığınızda bağlılık nesnenizin tehdit altında olduğu her seferinde tehdit gerçek ya da hayali olsun acı çekersiniz. Çoğu kişi maddi şeylerle ilişkilenirken sadece arzu ve isteklerine değil inanç ve fikirlerine de bağlanır. Bağlanma yaşanan anda doğalca gerçekleşen bir şey olabilmekle birlikte o an sona erdiğinde ya da inanç artık gerçeği yansıtmaz olduğunda kopma yetinizi yitirdiğinizde sağlıksız bir hale gelir. Çoğu açıdan inançlara bağlanma dışsal şeylere bağlılıktan çok daha yıkıcıdır. Çünkü inanç ve fikirleri saptayıp salmak çok daha güçlüdür. Ehlileştirme gezenin, gezegenin düşündeki Kontrol sistemidir. Koşullu sevgiyi bu şekilde öğreniriz. Çok erken yaşlarımızdan başlayarak düşteki diğerlerinin inanç ve davranışlarıyla ya ödül ya da cezalandırmayla yüz yüze geliriz. Bu ödül ya da cezalandırma veya ehlileştirme davranışımızın kontrol altında tutulmasından kullanılır. Ehlileştirmenin sonucu çoğumuzun olmamız gerektiğini düşündüğümüz kişi uğruna, gerçek benliğimizden vazgeçmesi ve bize ait olmayan bir hayat sürmesidir. Ehlileştirilmemizi, teşhis edip salmamız ve gerçek benliğimizi geri almak benlik ustasının ayırıcı özelliğidir. Bir inanç ya da fikirle onu bir yana bırakamayacak kadar ehlileştirildiğiniz ya da bunlara bağlanıp kaldığınızda seçimleriniz seçimin gerçekten de bir hayal olacağı noktaya kadar daralır. Artık sizi tanımlayan inançlarınızdır. Seçiminizi onlar yatır. Dizginleriniz, ehlileştirilmeniz ve bağlanmalarınızın elinde kendinizin efendisi olmaktan çıkarsınız. Bunun bir sonucu olarak başkaları ve kendinizle en yüksek amaçlarınıza hizmet edecek bir ilişki kuramazsınız. Partinin kapılıp gittiğiniz dramasıdır artık kişisel düşününüzü biçimlendiren. Gezegenin düşü sizi gerisin geri partinin dramasına dönmeye kandıracak tuzaklarla doludur. Bunlardan birine düşürmek an meselesidir. Dünya ile iç içe yaşamayı seçerseniz tüm bu tuzaklardan kaçınmak neredeyse imkansızdır. Ancak bir tuzağa düştüğünüzün farkında olduğunuzda sırf bunun ayırtında olmak bile kontrolünüzü geri kazanmanızı sağlar. Tuzakları ve bunların temelinde yatan duygu ve inançları daha iyi gördükçe düşme olasılığınız çok daha az olacaktır. Tuzağa düşseniz bile bağlanıp kaldığınız şeyden iradeniz doğrultusunda hızla el çekebileceksiniz. Sezgilere aykırı gelebilir fakat kontrolü ele geçirmek için bırakmayı seçersiniz. Bu da eylem halindeki benlik ustalığıdır. Bir benlik ustası olarak hakiki benliğinizde kalmaya devam ederek, başkalarıyla, hatta sizinle aynı görüşte olmayanlarla ilişki kurabilirsiniz. Özgür iradenizi koruyacak, başkalarınınkine de saygı duyacak durumda olursunuz. Başkalarının sizi belirli bir şekilde gördüğünü bilmek, onlarla ilişkinizde size seçenek verir. Sadece onların algısında biçim değiştirmektesinizdir. Bunun bilincinde olmak, kendinize sadık kalmanızı, başkalarının sizi tanımlama biçimini üstlenmemenizi sağlar. Bunun siz olmadığını bilerek başkalarının size yansıttığı herhangi bir imajı kendinize kondurmanıza gerek olmadığının bilincine varırsınız. Bu farkındalıkla da başkalarıyla uyum içinde daha iyi bir şekilde yaratırken sizin için en önemli ilişkilerinizi daha doyurucu bir hale getirebilirsiniz. En önemlisi bir benlik ustası haline geldiğinizde çevrenizde ne olursa olsun gücünüzü hakiki benliğinizden almaya devam etmeyi bilirsiniz. Kendinize ya da başkalarına yardımcı olmayacak tarzda davrandığınızı huzur içinde yaşamak yerine egonuzu veya sahte benliğinizi beslemekte olduğunuz durumları hızla görecek farkındalığa sahip olursunuz. Bu şekilde onca insan tarafından yaratılan drama ve insanın kendi kendine verdiği acıdan da kurtulacaksınız. Gezegenin düşüne nasıl katılacağınızın ve onu yaratan varlıkların farkındalığı olmaksızın, çevrenizde olup biteni içselleştirmek ya da tümünün bir düş olduğunu unutmak kolaydır. Bunun sonucunda bağlanmalarınız dallanıp budaklanır ve partinin dramasında yeter gidersiniz. Bir benlik ustasına dönüşmek, gezegenin düşüyle etkileşiminizde Tümünün bir düşten ibaret olduğunu unutmayarak, benlik merkezinizin farkındalığını sürdürmektir. Dünya ile iç içe iken merkezinizde kalmanın ise, kalmanın ise sadece söylemesinin kolay olduğunu söyleyebilirim. Bu kitap işte tam da bu amaca hizmet için var. Benlik ustalığı Toltec geleneğiyle sınırlı bir kavram değildir. Spiritüel disiplinin her türü zihnimizi kendi düşüncemizin zorbalığından ve başkalarının yansıtmalarından etkilenmekten kurtararak gezegenin düşüyle ahenk içinde yaşamamıza yardımcı bir harita sunar. Bununla birlikte Toltek geleneği bu çabaya eşsiz katkılarda bulunmuştur. İlerleyen sayfalarda bunları ele alacağız. Çevremizdeki dünyayı kendimizden başlayarak, Parçalarını ayırıp yeniden bir araya getirmeden önce bağlanma, ehlileştirme ve koşullu ile koşulsuz sevgi arasındaki farkları daha iyi anlamamız gerekiyor. Kişisel düşümüzü ancak o zaman barış ve ahenk içinde yeniden kurabiliriz.